TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Doğudan Esintiler Programı'nda Mardin'deki müzeleri anlatmaya çalıştık. TRT türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz bugünkü Doğudan Esintiler Programı'nı sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses kayıtta Semih Suat Sarı, Spikeniz Ben Tuğba Bezirgan, mutlu günler diliyoruz. Haftaya bir başka programda görüşmeyi umuyoruz. Programımızı Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'in kaynaklık ettiği Diyarbakır Yöresi'nden bir türküyle bitiriyoruz. Nihat Erda seslendiriyor. Mardin Kapışen olur. Hoşça kalın.